النور البسنا müminlerin emiri ve müslümanların ikinci halifesi Ömer radıyallahu anh şöyle söylüyor Ey insanlar Şüphe yok ki sünnetten sonra hiç kimsenin hidayet zannettiği için işlediği bir delalette mazereti yoktur. nerede delalet zannederek bıraktığı bir hidayet için mazereti yoktur. Artık her şey açıklandı. Hüccet ikame edildi. Mazeret ortadan kalktı. Bakın Ömer radyoların kullandığı cümleye dikkat edin. <gülüyor> Diyor ki hiç kimse için hidayet zannettiği, işlediği delaletten dolayı mazereti yoktur. Yine aynı şekilde bir kişi için. E, dalalet zannedip bıraktığı bir hidayetten dolayı, bıraktığı bir iyilikten dolayı ona mazeret yoktur diyor. Sözünün devamında, sözünü bitirmeden evvel diyor ki hüccet ikame edildi, insanlar üzerinde mazeret ortadan kalktı diyor. Onu e, kastettiği hüccet, Ömer radıyallahu an kastettiği hüccet Kur'an ve sünnettir. Yani Ömer radıyallahu insanlar arasında cehaletin mazeret olmadığını söylüyor. Bir de şu anekdoda dikkat ediniz ki Ömer radıyallahu an, bu sözü Darul İslam'da söylüyor. İslam toprağında söylüyor, İslam beldesinde söylüyor. Kaldı ki bu sözü alıp Darül Küfre ve Darül Harbe koyduğumuzda var ya, cehalet hiç mazeret değil. Yani hiçbir tutar yanı yok yani. Ömer radiyallahu bunu Darül İslam'da söylüyor. Kaldı ki alimlerin Darül İslam konusunda söylediği çok yumuşak sözler var yani. Bu noktada bir de mezhep sahiplerinin sözlerine değinmek istiyorum. İmam Şafi, El-Mensur Fi Kavahudül kitabında şöyle söylüyor. Eğer cahil, cehaletinden dolayı mazeretli olmuş olsaydı, cehalet ilimden daha hayırlı olurdu. Çünkü kuldan teklif yükünü kaldırmış ve kalbini sıkıntı türlerinden rahatlatmış olurdu. Tebliğ ve öğrenme imkanından sonra herhangi bir kul için hükmün cahili olmasında bir delil yoktur. Yani hük hükmün cahili asla olamaz diyor. Burada İmam Şafii'nin tebliğ ve öğrenmeden kastettiği şey Peygamber ve Kur'an'dır. Yani peygamber ve Kur'an geldikten sonra bir adam, vay ben tevhidi bilmiyordum, vay şöyleydi, vay böyleydi, ile ahir bahaneler sunması kendisinden kabul edilmez. İmam Şahri bunu güzel bir vecizle anlatıyor. Diyor ki, eğer cehalet, eğer kişi cehaletinden dolayı mazur olsaydı cahillik ilimden daha hayırlı olurdu. Öyle ya cahil adam cennete giriyor zaten. Madem cahil adam cehaletiyle mazur cennete girecek, ne diye ilim okuyoruz ki biz? İlim öğrenmeye ne gerek var yani? Alimler yıllarca dizlerini kırıp ilim talep etmişler. O ülkeden o ülkeye gitmişler. O çölden o çölü açmışlar. Bir sürü coğrafya dolaşmışlar. Bir sürü yer gezmişler. Neden böyle kendilerini yoruyorlardı ki? Zaten cahillerdi. Zaten cennetliklerdi. Öyle değil mi? İmam Şafii diyor ki eğer cehalet manzaret olsaydı yani çok güzel akli bir e, veciz getiriyor. Çok güzel bir söz söylüyor. Allah kendisine rahmet etsin. Eğer cahil cehaletinden dolayı hayırlı olsaydı, faziletli olsaydı cehalet ilimden daha hayırlı olurdu, daha güzel olurdu diyor. Yine e, Hanbeli mezhebinin, Hanbelilerin büyüklerinden Şeyh Nusayruddin Muhammed bin Abdullah Es-Samiri el El-Mustavab Fi Fekhul Hanbeli kitabında Hanbeli e, mezhebinin anlatıldığı kitabında üçüncü cildinde diyor ki kim şakayla bir küfür sözü söylerse onun hemen kafir olduğuna hükmedilir. Yani bir adam şakayla bile olsa bir küfür sözü söylerse o adamın hemen kafir olduğuna hükmedilir diyor. Hamdellerin büyüklerinden eee Şeyh Musaiyuddin Yeni Hanefilerin Hanefi alimlerinin görüşlerinin yer aldığı Şerhü Şifa kitabı var. Bütün gelmiş geçmiş büyük Hanefi alimlerinin görüşlerinin yer aldığı. Burada da eğer bir kimse küfür kelimesi konuştuğunda e, bu sözü sarhoş olması hali, işte uykulu olması hali bu gerekçeler sayıyorlar. Bunları ilk derste anlatmıştık. Bunlar dışında yani aklı kendisindeyken, ikrah altında değilken söylüyorsa kafir olur. Yine bir topluluk ondan bunu kabul ederlerse o topluluk da kafir olur. O topluluk cehaletiyle mazur olmaz. Yani Hanefiler şer Şifa kitabında diyor ki, bir adam ikrah altında değilse, bunu zaten anlatmıştık, sarhoş değilse, uykuda değilse, yani normal akıl bali bir adam, normal bizim bildiğimiz sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir adam, bir küfür sözü söylerse, bu adam bu küfür, bu küfür sözünden dolayı kafir olur diyor. Ve bu adama da Müslüman diyen biri, Müslüman diyen bir topluluk hatta, bir kişi de deniyor. Bir topluluk, bu adamı Müslüman dediklerinden dolayı da kafir olur diyor. Ve bunlar için de cehaletlerinden dolayı mazur olmazlar diyor. Yani e, filanca adam küfre düştü. X bir şahıs yani, Ahmet. Küfre düştü. Geldi buraya. Biz Ahmet'in küfre düştüğünü biliyoruz. Yani Güneşin aydınlığı gibi adamın köfrünü herkes biliyor yani. Biz buna rağmen ya biz bir şey demeyelim en iyisi ya. Susmakta hayır var. Söz gümüşse süküte altındır. Biz susalım. Ya siyaset yapalım. Ahmet'e bir şey demeyelim. Vesaire dersek bu ve liyazubillah küfür olur. Çünkü din izharla gerçekleşir. Din beraatle gerçekleşir. Din İbrahim'ce bir duruşla gerçekleşir. Bu tavır, bu davranış her ne kadar kişinin maslahatını kurtarsa da Allah Azze ve Celle'nin dininin maslahatına terstir. Allah Azze ve Celle'ye bundan dolayı kişinin derhal istiğfar etmesi lazım. Yine aynı şekilde Hanefilerin büyüklerinden i̇bn Hacer el-Haythemi El-İlam bi-Kavavidil İslam kitabında 40. sayfada diyor ki Kim bir küfür kelimesi söylerse kafir olur. Küfür olduğuna itikad etmese bile kafirdir. Cehaletiyle de mazur sayılmaz. Yine ona gülen veya onu hoş karşılayan veya ondan razı olan herhangi bir kişi de kafir olur. Bakın, dikkat edin. Bir adam küfür kelimesi söylüyor. Bundan dolayı kafirdir, diyor. Şeyh İbn Hacer el heytemi Yine başka bir adam bu adama gülerse, yani abi çekerse, reis çekerse, sırtını sıvazlarsa, susarsa, bana dokunmayan yılan bin yaşasın derse, Şeyh İbn Hacer ne diyor? Bu adam da bundan razı olan, bunu hoş karşılayan adam da kafir olur. Cehaletinden dolayı da mazur olmaz. diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Aynı şekilde Kadıiyyat da El-Şifa kitabında 2. cildinin 429. sayfasında diyor ki Hanefi alimlerinin cehaletin mazeret olmayışı ile ilgili yaptıkları konuşmalarında şu geçer. Yani kendisi bir Kadı'yat çıkarımda bulunuyor. Hiç kimse küfründe cehaletiyle mazur olmaz. Yani hem Hanakü alimlerinin konuşmalarından bu çıkarımı yapıyor, hem de kendi görüşünü belirtiyor. Diyor ki hiç kimse küfründen dolayı cehaletiyle mazur olmaz. Maliki mezhebinin büyüklerinden İmam Karrafi Rahimahullah da El Furuk kitabının 2. cildinin 149. sayfasında diyor ki Şeriat sahibinin şeriatta izin göstermediği, izin vermediği, ve işleyeni affetmediği şey cehalettir. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ında Resulü ve Vesselam hadislerinde müsamaha göstermediği bir şey varsa o da cehalettir. Devamında da diyor ki bunun kuralı sakınılması çok zor olmayan ve nefse meşakkatli gelmeyenlerdir. Bunlar affedilmemiştir. Ve fiilinden de teklif kalkmamıştır. Yani bir adam şirk işlerse Allah ve Resulü bunun affedilmeyeceğini belirtmiştir. Ve şirk işleyenin teklifi de, şirk işlerinin teklifi cehennemdir. Sevap işlerinin teklifi de cennettir. Yani şirk işlersen teklifinde karşılığında cehenneme alırsın. İşte İmam Karrafi Rahim Allah da diyor ki, bu küfür fiilinden, bu şirk fiilinden de teklif kalkmaz diyor. Bir kısım bir kısım usulü dinde itikatlarda, usulü fıkıhta ve bazı feri fıkıh hükümlerinde bu geçerlidir. Usulü dün meselelerinde ise kişinin cehaletine asla itibar edilmez. Sahih akidenin sorarak ve araştırılarak öğrenilmesi gerekir. Yani bir adam e, İslam'ı sorarak, araştırarak öğrenmesi gerekir. Bu kişinin e, cehaleti asla kendisinden mazur olmaz diyor İmam Karrafi Rahimahullah. Gördüğü üzere değerli kardeşlerim, dört mezhep de bu konuda aynı fikirdeler. Yani bir mezhep yok ki cehaleti mazeret görsün. Bir mezhep sahibi, bir mezhep alimi yok ki büyük şirkte, küfürde cahalet mazerettir desin. Has, asla Hiçbiri böyle söylemiyor. 4 mezhep de bu konuda icma etmişler. 4 mezhep de cahaletin mazeret olmadığını adeta defaatle hep bir ağızdan deklare etmişler. 4 mezhep de bu konuda icma etmiş. <gülüyor>